Şimdi şuna da dikkat edin. Zapt edilmez, zedelenmez ölü bir duvara benzeyen ve içinde incecik bir yağ taşıyan bu kafanın arkasındaki beden ancak odun çekileriyle ölçülebilecek kadar büyük ve yaman bir canlılıkla dolu ama yine de küçücük bir böcekmiş gibi bu koca beden tek bir isteme boyun eğiyor. Böylece ileride bu koca canavarın her yanında biriken özel güçleri size teker teker açıklayınca, kafanın en az şaşırtıcı marifetlerinden birkaçını anlatınca artık kör inançlardan kurtulup sözlerime inanacağınızı umarım. Umarım ki İspermeçet balinasının Daryen kıstağını kafasıyla delip Atlantik okyanusuyla Pasifik okyanusunu birleştirdiğini bile size söylesem hiç mi hiç şaşırmayacaksınız. Valina'nın gücünü kabul etmezseniz, gerçek karşısında saf bir taşralıdan farkınız olmaz. Ama gerçeğin alevine ancak semenderlere benzeyen devler dayanabilir. Taşralı bu alev karşısında eriyi verir. Sayıste gerçeğin timsali olan korkunç tanrıçanın peçesini kaldıran cılız delikanlının başına geleni bilmiyor musunuz? Şimdi kasanın boşaltılmasına gelelim. Ama bunu doğru dürüst anlayabilmeniz için kesip biçeceğiniz şeyin acayip iç yapısı üstüne bir fikir edinmeniz gerek. Eğer ispermeçet balinasının kafasını uzunluğuna katı bir cisim sayarsanız bunu yanlamasına iki koyona bölebilirsiniz. Bunlardan birincisi kafasıyla çene kemiğini meydana getiren alt yandaki kemikli bölüm, ikincisi de hiç kemiği olmayan ve geniş ön kısmıyla balinanın kocaman dikine alnını meydana getiren yağlı bölümdür. Eğer bu üst bölümü tam ortasından yatay olarak bir kez daha bölerseniz birbirine neredeyse eş iki parça çıkar ortaya. Eskiden bu iki parça arasında kıkırdaktan yapılmışa benzeyen kalın bir iç bölme vardı nasılsa. Cank denilen bu alt bölüm yağla dolu kocaman bir bal peteğine benzer. Sağlam, esnek, beyaz liflerden yapılmış on binlerce gözenin boydan boya örülmesiyle oluşur. Kasa denilen üst bölümse ispermeçet balinasının büyük Heidelberg fıçısı sayılmalıdır. 42 galonluk o kocaman ve ünlü Heidelberg fıçısının önünü süsleyen güzelli oymalar olduğu gibi balinanın geniş ve kıvrımlı alnında da bu eşi görülmedik fıçıda da sayısız acayip resimler vardır. Bundan başka Heidelberg fıçısının nasıl Ren Nehri şaraplarının en güzelleriyle doluysa balinanın bu fıçısı da en değerli en pahalı yağlarıyla yani saf ve saydam halde kokulu ispermeçetle doludur. Bu kıymetli madde balinanın hiçbir başka yerinde saf halde bulunmaz. Balina saken bu ispermeçet bir sıvıdır ama balina ölüp de bu sıvı açık havada kaldıktan sonra katılaşmaya başlar çok geçmeden. Suyun yüzünde ilk meydana gelen ince ve narin buz tabakası gibi sivri güzel kristal uçlar halinde donar. Büyük boyda bir balinanın kasası genel olarak 500 galon ispermeçet verir. Ama ispermeçet çeşitli zorluklar içinde kasadan çıkarılırken büyük bir kısmı ister istemez dökülür, sızar, akar, bir daha elde edilmemek üzere yok olur gider. Heidelberg fıçısının içi hangi güzel ve pahalı malzeme ile döşelidir bilmem. Ama bu malzeme ne denli görkemli olursa olsun, ispermeçet balinasının kasası içindeki bir kürkün astarına benzeyen incir renginde ipeğimsi zardan daha güzel olmasının yolu yoktur. Görüyorsunuz ki güney balinasının Heidelberg fıçısı kafanın üst yanını boydan boya kaplar. Başka yerde de söylediğim gibi, kafa hayvanın üçte biri olduğuna göre ve irice bir balina'nın boyuna da 80 ayak dersek, demek ki geminin bordasına çekilip diklemesine asılınca bu kasanın derinliği 26 ayak kadardır. Balinanın kafasını keserken cerrahın kullandığı bıçak, daha sonraları ispermeçet deposunda açılacak deliğin yanı başına sokulduğu için çok özenle kullanılmalıdır. Çünkü bu kutsal yer vakitsiz delinecek olursa içindeki paha biçilmez sıvı akar gider. Balinanın sudan en son çıkarılan kısmı bu kesilen kafadır işte. Bu kafayı geminin bordasına asan ve kesme işi için kullanılan palangaların halatları bir çalılığa benzeyecek kadar sıktır. Şimdi tüm bunları öğrendikten sonra Balina'nın büyük Heidelberg fıçısının nasıl boşaltıldığını dikkatle dinlemenizi rica ederim. Göreceğimiz gibi bu kez neredeyse bir cana mal olacaktı bu işin yapılması. Taştego bir kedi çevikliğiyle yukarılara tırmandı. Denizin üstünde asılı duran Maestra serenin bir ucundan öbür ucuna hiç eğilmeden koştu ve asılı duran kafanın tam üstüne geldi. Yanında kamçı denilen küçük bir palanga getirmişti. Tek yivli bir makarayla birbirine bağlanmış iki parçadan oluşuyordu bu palanga. Makarayı serene bağlayarak ipin bir ucunu güverteye fırlattı. Orada bir gemici bu ipi yakaladı, sıkı sıkı tuttu. Kızıl derili bu ipin öteki ucuna elleriyle tutunarak kendini koyuverdi ve balinanın kafasının tepesine ustaca indi. Oradan kendisinden bir hayli aşağıda duranlara bağıra çağıra bir şeyler söylerken minareden Müslümanları namaza çağıran bir Türk müezzine benziyordu. Ona kısa saplı keskin bir kürek uzatılınca balinanın fıçısının tam açılacak yerini dikkatle aramaya başladı. Eski bir evde altının nerede gömülü olduğunu bulmak için duvarlara vuran bir define arayıcısının titizliğini gösteriyordu bu işte. Özenle yapılan bu araştırma bitince bir kuyu bakracına benzer demir çemberleri sağlam bir kova palanganın bir ucuna bağlandı. Güverteye atılan öteki ucu ise iki açık göz gemicinin eline verildi. Derken bu iki gemici kovayı Kızıl Derin'in eli hizasına uzattılar. Bir başkası da ona upuzun bir sırık verdi. Taştego kovayı bu sırağa taktıktan sonra balina fıçısının içine daldırdı derilinin Palanga'daki gemiciye verdiği bir işaret üzerine kova yeni sağılmış sütle doluymuş gibi köpüre köpüre yine yükseldi. Bu işle görevli gemici güverteye özenle indirilen kovayı kocaman bir var ile boşalttı çarçabuk. Kova yeniden yükseldi ve derin sarnıştaki yağlar tükeninceye dek boyuna gitti geldi. Sonuna doğru Taştego uzun suruğu balinanın fıçısına gittikçe daha zorla, daha derinlere, 20 ayak kadar derinlere daldırmak zorunda kalıyordu. Pekuottaküler böylece bir hayli çalıştılar. Güzel kokulu ispermeçetle birkaç varil dolmuşken birdenbire garip bir kaza oldu. Kızıl derili yabanıl Taştego sersemleyip bir an dalga geçti de balinanın kafasını tutan palangalarımı bıraktı, bulunduğu yer pek mi cıvık ve kaygandı, tam nasıl olduğunu bilmiyoruz ama ne olduysa oldu. Sekseninci ya da doksanıncı kova fokurdayarak yükseldiği sırada Taştego ansızın aman tanrım zavallı Taştego. Çifte kovalı bir kuyuda biri yükselirken öteki nasıl inerse zavallı Taştego tepe taklak bu kocaman Heidelberg fıçısının içine düşüverdi. Ve korkunç bir yağ çağaltısı içinde gözden yok oldu. Boğulan var yollayın kovayı bu yana diye bağırdı Degu. Herkesin şaşkınlığı arasında ilk onun aklı başına gelmişti. Dagu, palanganın kaygan halatını daha iyi tutabilmek için bir ayağını kovaya sokarak, Taştego fıçının dibini bulmadan kendini palanga ile balinanın tepesine yükseltti. O sırada fıçıda yani balinanın kafasının içinde kıyametler kopuyordu. Borda'dan bakan gemiciler o ana kadar denizin üstünde kıpırdamadan duran cansız kafanın önemli bir düşünceye kapılmışçasına sarsılıp sallandığını gördüler. Oysa zavallı kızıl derilinin çapılmasından ileri geliyordu bu devinim. Taştego böylece hiç farkında olmadan düştüğü derinliğin korkunçluğunu açıklamış oluyordu. İşte tam o sırada Dagu balinanın tepesinde hayvanı kesmek için kullanılan büyük palanganın halatlarına takılan küçük palangayı çekip kurtarmaya çalışırken bir çatırtıtır koptu. Herkesin korkudan fal taşı gibi açılan gözleri önünde kafaya takılan iki büyük kancadan biri ikiye bölündü. Koskoca kafa anlatılmaz bir sarsılışla geminin bordosuna vurdu ve sarhoş gemi bir buzdağına çarpmışçasına sendeliip zangır zangır titredi. Şimdi tüm yükü taşıyan öteki kancada ha koptu hak kopacak. Kafanın şiddetle sarsılması kopma tehlikesini biz bütünü arttırdı. Herkes Dago'ya in aşağı in aşağı diye bağırdı. Ama Zenci kafa koparsa kendi de düşmemek için bir eliyle büyük palangalara tutunarak öteki eliyle kovayı halatlardan kurtardı ve balinanın kafasına daldırdı. Yağ gömülen zıpkıncının kovaya tutunup yukarı çıkacağını umuyordu. Stab bağırdı. ''Tüfek mi dolduruyorsun orada?'' Aganta, bu demir çemberi kovayı onun kellesine indirmek ne işe yarar? Aganta diyorum sana. Bir fişeğin fırlayışını andıran bir ses, Palangaya dikkat! diye bağırdı. Hemen aynı anda koskocaman kafa, Gök gürültüsünü andıran bir sesle denize düştü. Niagara çağlayanlarına düşen ünlü kaya parçası gibi. Birden hafifleyen tekne, Dibindeki parlak bakırları gösterircesine eğilerek öbür yana yattı. Herkes soluğunu kesmişti. Bir başlarımızın üstünde, bir denizin üstünde gidip gelen Dagu'ya bakıyorduk. Çevreyi sis gibi kaplayan su serpintileri arasında hayal meyal görünen zenci, sallanan palangalara tutunuyordu. Zavallı taştegoysa balinanın kafasına diri diri gömülü suyun dibine doğru iniyordu. Serpintiler dağılır dağılmaz, küpeşte de elinde kılıç, çıplak bir beden göründü bir an. Yardıma koşan, Benim yiğit Kue Kue, Kue görünmesiyle de Cup diye denize dalması bir oldu. Herkes geminin bordasına üşüştü, gözler denize dikildi. Birkaç dakika ne batanın ne de dalanın izi görüldü. Dört beş gemici geminin yakınındaki sandallardan birine atlayıp biraz açıldılar. Şimdi artık havada daha rahat sallanan Dagu, ha ha diyerek bağırdağın sızın. Biraz uzağa bakınca mavi dalgalar arasında yükselen bir kol gördük. Bir mezarın üstündeki otlar arasından bir kolun çıkı vermesi gibi garip bir şeydi bu. İkisi, ikisi de, ikisi de diye haykırdı Degu sevinçle. Az sonra da Kuyekuekin bir eliyle kulaç atarken bir eliyle de kızıl derilinin uzun saçlarına yapışıp onu sürüklediği görüldü. Onları bekleyen sandalı aldılar. Hemen güverteye getirdiler. Ama Taştego'nun kendine gelmesi uzun sürdü. Kuyekuekin durumu da pek parlak değildi. Bu yaman kurtarma nasıl başarılmıştı nasıl olacak balinanın ağır ağır batan kafasının ardından dalan kuek herkesin kılıcıyla bu heidelberg fıçısının dibini yarıp koca bir delik açmıştı sonra kılıcı atmış uzun kolunu bu delikten sokmuş ve zavallı teşi saçlarından çekip çıkartmıştı. Bize anlattığına göre kolunu kafanın içine ilk daldırdığında bir bacak geçmişti eline. Ama bacağı yakalarsa bu işin hiç de kolay olmayacağını, başına bela açacağını bildiği için ustaca bir itişle kızıl deriliği tepesi aşağı getirmiş ve anasının karnından çıkarır gibi çekivermişti dışarı. Koca balina kafasına gelince gidiş o gidiş. Böylece Kuy Kuyik'in yiğitliği ve ustaca, ebeliği sayesinde en biçimsiz ve en umut kırıcı engellere meydan okuyarak Taştego kurtarıldı. Daha doğrusu dünyaya getirildi. Bundan alınacak bir ders de var. Eskrim, boks, ata binme ve kürek çekmeyle beraber ebelik sanatı öğretilmeli herkese. Karalılar bir adamın sarnıca düştüğünü görmüşler ya da duymuşlardır. Buna karşın kimilerinin Kızıl derilinin başına gelen bu acayip serüvene inanmayacaklarını biliyorum. Oysa insanlar ikide bir de kuyuya düştükten sonra çevresi ayrıca kaygan olan ispermeçet balinasının sarnıcına ne diye düşmesinler. Ama bu iş nasıl oldu diye soran akıllılar çıkacaktır belki de. Bunlar diyecekler ki hem ispermeçet balinasının süngere benzeyen gözleri olan kafası hafiftir, mantar gibi yüzer diyorsun hem de bu kafayı özgül ağırlığı daha büyük olan suda batırıyorsun. Oldu mu ya? Yakalandın işte.'' Hiç de değil. Asıl ben sizi yakaladım. Çünkü zavallı taş başın içine düştüğü sırada kasanın yani başın içindeki en hafif maddeler neredeyse boşalmıştı. Geriye yalnız bu sarnıcın yoğun ve kirişli duvarları kalmıştı.